...aslında bir gazetede tebrik ediliyor önce. Yani ödüne gelene ve kim olduğunu etkilerini kontrol etmeden yazan bir söz ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu gerçek yazın ütopyasına baktığımız zaman bu edebiyatın sonu anlamına gelirdi aslında. Oysa yaptığı şey şu, edebiyatın içinde sözün farklı bir zıt modeli olarak gezgin sözün dolaşmasına karşı bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. O zaman edebiyat iki tür süskün söz arasında geriliyor. Bir yanda hocası olmayan bir söz var. Platon'un karşı çıktığı bir söz. Yani kağıda yazılı metinlerin sağa sola tesadüfen yaydığı bir söz var. Bir de nesnelerin derisine nüfuz etmiş sözler var. Her şeyin konuştuğu işte taşların yıpranması, sokaklar, duvarların çatlak, giyimlerin yıpranması vesaire. Bu gibi konuların suskun bir dil ortaya koyduğunu ve sessizce bir hikaye ortaya koyduğu bir dil var. O zaman gerçekçi roman iki zıt dil biçimini bir arada tutuyor. Bir yanda evlerin duvarlarında yazılmış bir tarih var. Karanlık odalarda, günlerik hayat ritüellerinde. Bir de kitaplardan gelen sözler var. Onlar da genç kızların ruhlarını dalgalandırıyor. Bu evlerin pencerenin arkasında düşküran kız hitap eden var. Ve edebi yazılı edebiyat bu iki kutup arasında geliyor. Bir yanda yazılı sözün edebi demokrasisi öbür uçtada bir yeni dilin ütopyası. Ki bu yeni dilde aslında somut nesnelerin ya da hislerin içine yazılmış bir dil. Bu ütopya tabii edebiyat içinde kalabilir. Mesela Marcel Cruz da bir e, ifadenin düşünü besliyor. İçimizde yazılmış bir duyguların şokunu ortaya koyuyor. Ya da yeni bir topluluk, cemaat biçimini düşebilir. Yeni bir din biçimini e, düşünebilir demokratik çağda. Ama tabi bu e, düş aslında demokratik şair denen Walt Whitman'la da ortak bir. Aslında onun kitabı bir, kitabı bir kitap değil ama bir insana değer bir kitap. Ama aynı zamanda elitist şahit olan Malarmen'in de ortak düşü Çünkü o da bir e, şiirsel ekonomiyi düşüyor Bu buna bir ekonomi bir politik de eklemek istiyor. Ve buna hem gündelik kullanım nesnelerini hem de doğal olgularının oluşturmaya çalışıyor. İşte bu ütopi, ütopya bir bakıma bilimlerinde bir devrim yarattığını söyletiyor tarihçilere. Bu suskun tanıkların gerçek sözleri sayesinde bilimlerinde bir devrim yarattığını söylüyorlar. Yani sessiz nesnelerin, suskun nesnelerin demokrasisiyle prenslerin danışma ...ya da büyük elçilerinin Bilmiyorum, sözüne karşı şey, e, bir koyuyorlar. Esas bunu yaparken de halktan gelen yani. insanların sözlerini silmeye yapıyorlar. Oysa onlar veri düzeni, kurulu düzeni altüst üst etmişlerdi. E, romantik şairlerin, yani, antik tarihçilerin yani, ya da kutsal kitapların bu, sözlerini benimseyerek kendilerine demokrasi mal etmişlerdi. İşte Edir Belkiyovat'a paradissel bir demokrasi yaratıyor. İki aşırı uç arasındaki bir gerilim içinde. Bir yandan bu demokrasi, demokrasi örgütlenmiş herkes de, siyasi örgüte de, kıyasla de, yoksul hayatlarının karşı çıktıkları ve bir sözü sahiplendikleri de, onlara ait olmayan söz sahiplendikleri, de, olmayan de, sahiplendikleri de, dünyaya de, en de, yakın de, olan özellik. De, Ama bir yandan da bundan de, uzaklaşıyor. De, Çünkü e, enfapolitik, politika, politika de, aldığı ya da politika karşıtı bir düzey yaratıyor ve burada da aynı zamanda eşitliğin ifadelerinin gücüne karşı geliyor. İşte ben bu konuda diktör eklatörü, filpe yani edebiyatın e, politikası ve kürkülücü e, e, karşı kitaplarında konu el aldım. Ve buradaki edebi demokrasi durumların e, demokrasisini ve zamansallıkların demokrasisinin olarak ortaya koydu. Meğer ki onda da bu çelişkiyi nasıl e, oyunu haline dönüştürüyor ortaya koydu. Bir yandan edebiyat aslında başka bir hayat yaşamak isteyenlerin e, bu devrimci gücüne sahip çıkıyor. Bunu kendi gücüne dönüştürüyor. Bir takım duygularımlar rica ediyor ve yepyeni evet. zamansallık evet. icat ediyor. Ama evet. ödeyden de edebiyat evet. aynı zamanda evet hakim anlatıyla yani e, tarihi zorunluluğun hakim anlatımıyla düzen ve devrim düzenlerinin buluştuğu noktada da, e, bir farkı ayakta tutuyor. Peki duyguların demokrasi ne Bunu açıklayalım. Önce. Eski güzel e, e, yazın e, temsili düzeni aslında olabilirliğin mantığı üzerine duyuyordu. Bu sadece olayların inandırıcı olması ve inandırıcı bir düzende ortaya çıkmasını ifade etmekten ibaret değildi. Öyle bir şeydi ki bu kişilerin bulunduğu konum onların duyguları ve eylemleri aslında onların kimliklerinden dolayı onlardan bekleyebileceklerimize uygun olmalıydı. Yani olabilirdi. Burada varoluş biçimi, seliş biçimi ve konuşma biçimini belirliyordu. İster e, e, hakim, ister e, uşak, ister e, prenses, ister e, köylü kadın olanı. Oysa siyasi ve toplumsal devrimler dönemi aslında herhangi bir erkeğin ya da kadın hangi sosyal konuma ait olursa olsun bir takım duygular hissedebildiği, bir takım heyecanlar hissedebildiği, bir takım kurgular hissedebildiği bir dönemdir. Oysa bunlar o koşudaki insanlar için düşünemez şeylerdi eskiden. İşte 1856 Fransa'sında e, da Adam romanı Bu ve kitabının ortaya çıkışını yarattığı skandal bu. Skandal yaratmasının sebebi tabii sadece bir kadının kocasını aldatması değildi. Şuydu Kölü esas mesele. Bir köylü kızı bir ideal ve tutku hayatı yaşamak istiyordu. Yani böyle olduğu şey. zaman da kurgusal düzen Kurgusum ortadan mi? kalkıveriyordu. Çünkü kurgusal düzen, toplumsal düzende herkese aslında kendine ait bir yer at veriyordu. Ama aynı zamanda ona göre nasıl hissedeceği, nasıl hareket edeceği, nasıl hissedeceğini de tanımlıyordu. İşlama i̇şte denler olmadan Bovary'sa ahlaki açıdan çok yaratan bir roman değildi. Aynı zamanda bir ulusal hiyerarşiyi ortadan kaldırıyordu. De. Edebiyatta demokrasinin de gelişini evet. ortaya kayıyordu. O dönemi bir eleştirmenin bu yeni romanla aristokratik dönemi romanını karşı karşıya getirdiği için özetleniyordu. Şöyle alıntı yapıyorum. Eski anlamdaki romanda insan kişiliği her türlü doğuştan gelen, ruhtan, eğitimden, yürekten gelen üstünlükler temsil ediyordu ve bu edebiyatta anlatım ekonomisi içinde ikinci sınıf kişilere pek yer bırakmıyordu. Maddi nesnelerde pek fazla yer bırakmıyordu. Bu harika dünyada küçük sıradan insanlar sadece arabalarının pencerelerinin aralığından gözlüyordu ve kırda sadece sarayların penceresinden görüyordu. İşte bu anlamda daha mükemmel şekilde dolmuş genel bir alan çıkıyordu ve çok daha ince, çok daha karmaşık, çok daha hassas, hassas duyguların analizi ne bir alan çıkıyordu kabaların eleştirisi. İşte bu gerçekçi kabaların eleştirisi aslında bu sorunu siyasi doğasını çok net ortaya koyuyor ama bunları sadece yarı yarıya yarı söylüyor. Bu sadece e, plebeyyen e, duyguların habalığının, dünün aristokratik duygularının yerde geçmesi değil. Şu plebeyyen yani alttan gelen kişiler aynı zamanda bu aristokratik duyguları da hissetmeyi becerebiliyorlar. Onları yaşamak istiyorlar ve aslında duygu dolu, heyecan dolu ve ideal dolu bir dünyayı da yaşıyorlar. Oysa onların, özellikle onların kadınlarının doğuştan böyle bir e, kaderi olmamalıydı. İşte bu varoluş biçimi demokrasilere hissetme ya da düşünme biçimlerine roman biçim vermektedir. Bu arada onunla ilgili e, ...Romancının siyasi düşünceleri ne olur? Biz en form... Evet. For ...ve bu şekillenme... ...aslında iki demokrasinin... ...birbirine karşı duruşudur. Şimdi Romancı'yı ilgilendiren nedir? Eşitlikçi bir güç değildir... E, mesela bu köylü kızının arzusu, e, bir tutku hayatı yaşamak isteyen köylü kızının arzusu e, ve işçi çocuklarının e, özgürleşme arzusu arasındaki eşitlikçe ortak güç değildir. Bu yeni bir e, anlatıcı e, doku içerisinde kendini bulur. Çünkü burada bu köylüler, rafine duyguları aristokratların, dünkü aristokratların duygularını yaşamak isterler hissetmek isterler. Ama bunlar artık değişmiş duygulardır. E, ruhların yakınlığından ibaret değillerdir. E, Böylesine tesadüfi, e, kişisel olmayan duyguların iç içe geçtiği bir hortum gibidir. Dolayısıyla da e, biz e, birdenbire sürekli olarak bir titreşim halinde bir hareket olduğunu görürüz. İşte bu dokuyu oluşturan budur. Artık eskiden olduğu gibi e, neden, son e, etkiler ya, e, ve bunun sonucunda oluşan e, eylemler değildir. Homojen e, küçük mikro olaycıklar hassas bir biçimde birbirinin kayganlaşarak geçişken hale gelirler. Bu mikro e, etkilikler, olaylar yazıya e, bu eşitlikçi gücü yansıtmaya başlarlar. Bu eşitlikçi güç artık işte halkın çocuklarının, kızlarının e, her tür yaşam biçimine hazır olma kapasitesi değildir. Kişisel olmayan bir olgudur. Ee, bir anlamı olmayan bir dizi e, etkinliğin küresel dünyada varoluş biçimidir. Madam Bovary'de de artık e, aşklar hep aynı şekilde doğmaz mı e, denir. E, bu soru sorulur. E, bir rüzgar eser birden bir ışık görürsünüz dalgaların üzerinde güneş ışığı tozlar uçuşur, bir parfüm duyarsınız. Ve bir göz etrafında bir küçücük toz parçası görürsünüz. İşte zaten bu olayların demokrasisi, hassas demokrasisinde romantik karşıtlığı karşımıza çıkar. Kişilerin demokratik istekleri karşımıza çıkar ve romancı artık o duyguları yazar, tutkuları yazar. Ama bu onların hissediş biçimi yine para aras olmayabilir. De, e, de, bir biçimde kişilerin bireysel olarak özellikleri ayrıştırılır e, ve iyi. zaten o duyguların ayrıştırılması evet. beklenir. Dolayısıyla edebiyat bir evet. anlamda bir tıp evet. görevi görür. Evet. E, kişilerin Bu kurgudaki kişilerin evet. kötü evet. kullanımlarıyla iyi evet. kullanımları arasında bir fark evet. ortaya evet. koyar Ve Proust'da da biliyorsunuz kayım zamanın izinde de bir plajda anlatıcı bir hata yapmış. Bir grubun, genç kız grubunun vizyonunu dönüştürür. Sanki kişiden olmayan bir görüntü gibidir bu. Ve bundan sonra bireysel bir aşk obelize haline dönüşür bu. Ve gerçekten duyguların anlamını hissedebilmek, bunun zevkine için mutluluğu da tatmış olmak gerekmektedir. Bir aşk projesi üzerine fikse edilmez yani buradaki anlatımlar. Dolayısıyla acaba edebiyat gerçek hayatı mı keşfetmiştir? E, yoksa e, gerçekten yaşanmaya değer bir hayatı mı? E, bu keşfe baktığımız zaman edebiyatın e, ekstrem bir demokrasi işaret ettiğini görüyoruz. Bütün e, antik çağlardan beri e, bir şekilde kurgunun kalbini yok eden bir olguyu karşımıza çıkartıyor. E, ve, e, bu da şaşırtıcı bir biçimde. Eriş bakın vardı sonucu karşımıza çıkarıyor. Eee başında bir mesis kitabından size işte, Batı eee edebiyatından eee Herkilit'ten eee bu ve bundan sonradan e, e, anlatıcı e, Anne Tje Deniz Feneri 1920'lerde yazılan bir hikaye var. De, Sayın de, Bayan Ramsey bir, bir çorap de, e, de, örmektedir. De, Deniz fenerinin e, de, başında o, o duran de, kişinin oğlu için de, ve de, e, o de, her, her bah, bah, burada. E, ...hiç tereddüt etmeksizin... E, ...batıdaki gerçekçi... ...kurguya işaret eder. Der ki bize... ...Virginia Woolf aslında bir mükemmeliyet... ulaşmıştır. Romancıların bugün... ...modern çağda erişmeye çalıştığı... ...mükemmeliyete erişmiştir. Bir alıntı yapayım buraya. Yani... ...herhangi bir olayda... E, ...altını çizdiği... ...olgu aslında... Planlanmış bir eylemlerin sürekliliği değildir. kendi içindeki eyleme anlatmaklarıdır. Bu eylemlerin birbirine zincirlenmiş olarak karşımıza çıkmış olması aslında bütün kurgu ilkesini ortaya ve burada herhangi bir anın zaferi hiç bir özelliği olmayan ve böyle bir zincirleme içinde herhangi bir önem atfedilmeyen bir andan bahsediyor demek ki edebiyat saf bir e, biçem veyahut da madde olmanın öfesine geçiyor. Tam tersine Auerbach diyor ki yepyeni bir e, yeryüzündeki insanların ortak hayatını deklare ediyor, aslında duyuruyor bu yeni biçem. Çünkü e, insanoğlu genel olarak ortak duygularını e, karşılığa çıkarmış oluyorlar. Ben aslında ona katılıyorum. Bu e, kurbusal yerarşinin tersi edilmesindeki e, anlattığında katılıyorum. Ama bence farklı bir akış, bakış açısı da var. E, bir bu niye demokratik e, bir anlatıma sahip? E, çünkü e, dünyanın dört bir yanındaki çocuklarıyla ilgilendiği için e, çorap örerken çocukları düşünmüyor. Çünkü kalbinin derinliklerinde en yakın yerinde zaman sağlık hiyerarşisini düşünerek yapıyor bu kadın bunu. E, yani bu mantığınız ortasında kurgu var ve burada Aristoteles'in poetikasındaki e, kanonik yani e, dinsel bir ayırım da var. Aristoteles diyordu ki e, şiirsel kurguda e, amperik olayların kronik anlatımına zıt duran bir şey vardır. Birincisinde e, felsefi olarak olaylar nasıl gerçekleşir? Biri bir diğerinin ardında gerçekleşir. Ama buna karşın e, neyin nasıl başınıza gelebileceğini anlatan şey ise şiirsel anlatılır. Dolayısıyla da neden ve etkinin zincirlenmesi karşımıza çıkardı. Ama bu zamansal ilişkilerin arasındaki farklılık aslında çok daha temel bir uyguruyor. Oğulayı bize anlatıyor. Ee, yaşam biçimlerinin hiyerarşisi Yani ampirik olarak e, bunların birbirinin altına zıralanmış olması gündelik dünyada üretim ve desel dünyada, materyal dünyada her şeyin yeniden üretimi. Bu bireyler e, pasif olarak adlandırılırlar diye bir şey yapmadıkları için değil. Tam tersine zamanı pasif maruz kaldıkları için e, zamanı e, çok daha e, uzak ve bir takım amaçlar e, için kullanmaktan aciz oldukları için ve aktif bahsiyet, bahsiyet, denen bahsiyet. kişiler belki de çalışmanın zorunluluklarına maruz kalmıyorlardı. Dolayısıyla da zaman içinde bir takım e, amaçlar belirleyebiliyorlar. Bunun hesabını yapabiliyorlar. Servet edinebiliyorlar ve aynı zamanda sadece hareket etme e, zevki için, gücünü gösterebilme zevkini erişebilmek için harekete geçiyorlardı. E, dolayısıyla bu iki e, eylem arasındaki farklılık da iki farklı eylemsizlik arasındaki farkı da bize karşımıza e, getiriyor. E, er, insanlar o, e, o, belki de e, iki farklı heylem içerisinde bir dinlenme anı olarak kendilerini ayrılan zamandan bahsediyorlar. Dolayısıyla zamansal düzene baktığımız zaman hem vakte sahip, sahip olanlar ve vakte sahip olmayan olduğunu burada görüyoruz. E, edebi demokraside bu zamansallık hiyerarşisi yıkılıyor. Dolayısıyla Auerbach, şunu söylemesi şöhürtücü değil. E, bir şekilde Virginia Woolf'un yapıtlarına bakarken, neden romancıların neyi kucaklamak istediğini, e, çok daha siyasi bir duruş noktasından toplumun büyük sorunlarına nasıl yaklaşabilmek istediklerini anlatıyor. Bu e, demokrasi, edebi demokrasi aslında e, fakirler ve ezilen kişileri e, bir sempati duymayı da beraberinde getiriyor. Ama burada temel bir hedef olarak eşitsizlik ortaya çıkıyor. E, hem zaman içinde olmak hem de zamanı yaşayabilmek arasındaki eşitsizlikten söz ediliyoruz. <gülüyor> Spesifik <gülüyor> bir biçimde yani <gülüyor> e, pasif insanları <gülüyor> e, aktif insanlara <gülüyor> nazaran e, zamanı nasıl e, ele aldıklarının arasındaki farkını durmuyor. Tuzla buz ediyor adeta zamanı ve e, çok farklı e, hatlar, zaman hatları çıkıyor ve Virginia Hall'da zaten e, çok sarih bir biçimde e, Modern Fiction adlı metninde bu devrimi oluşturuyor e, ve de e, zalimlikten bahsediyor. E, yaşanmış zamanın gerçekliğinden bahsediyor. Burada bir dizi koskoca bir izlenimler yer gazesi var. E, ve her bir köşeden gelip bizi yakalıyor, görüyorlar. E, ve daha önce görmediğimiz, birbiriyle uyumlu olmadığını düşündüğümüz resimler parça parça yan yana geliyor. Dolayısıyla bu tutarsız olduğunu düşündüğümüz resim atomcukları parçaları aslında e, şüphe duyduğumuz e, edebiyat demokrasisini karşımıza çıkarıyor. E, ve, ve biliyorsunuz baya Dalloway, Virginia Woolf'un bir başka eserine adını vermiş kişidir. Mrs. Dalloway sürekli olarak dünyanın kadını olarak karşımıza çıkıyor. Ve sokaktan geçen kişiler, hizmetçiler, çalıştırılanlar, bir yaz vakti birdenbire yepyeni olan kendilerine ait zamanı keşfediyorlar. Ama daha derinlemesi diyecek olursak aslında, Anlatının parçalara bölünmesi anlamına geliyor bu. Ee, yani e, Ar bakın altın üç eylemin sıkıştırılmış hali ve burada özellikle Lucas'ın e, Romaneskli geleneğine aklım gidiyor. 1936'daki metinde. Anlatmak veya tarif etmek e, demiştir. Anlatmak veya tarif etmek de değilse. aslında iki birbirine zıt dolgunun e, tarifi tanımı yer alıyor. Belki de e, anlatmak iyi, tarif etmek kötü. Bazen zamanında dinamik iyi bir anlatım vardı der kendisi. Aktif kişiler kendi amaçlarına varabilmek amacıyla mücadele verirler. Ve bu, bu anlatım, e, dinamik anlatım aslında e, tarihsel olarak kapitalizmin artan nüfuzlu kavramımıza yol açıyor hayatın birçok veçesinde. E, daha sonra Zola'da da zaten e, sosyal e, süreci e, ortadan e, kalktığını görüyoruz ve burada bir dizi anlatım var ve bu e, tasvirler bize toplumun farklı yönlerini gösteriyor e, ve bu tabloda karşımıza bir dizi ölü şey de çıkıyor ve bu parçalara bölme e, a, şeklindeki anlatım aslında insan e, insanoğlunu kapitalist bir biçimde e, cisimleştiriyor. E, James Joyce'un Ulysses'i e, burada içsel bir hayatı, bireylerin içsel hayatını e, cisimleşmiş olarak karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla Romalesk demokrasi aslında kapitalist e, insan ilişkilerinin cisimleşmiş e, biçim olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki Lucas'ın eleştirisi, Marksizm'i de dikkate alıyor. Ve tepki veren kişilerin argümanlarını, savlarını karşımıza çıkarıyor. Temsili geleneğin şampiyonlarının argümanlarını karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla da aslında Flaubert'in e, romaneski <gülüyor> anlatımları tasvirleri aslında bir dizi tablonun e, bir diğeri ardına karşımıza çıkmış hali e, dolayısıyla da bu e, edebi eleştiri aslında e, muhafazakar bir inanç biçimiyle de çok uyumlu aktif insanlarla pasif insanlar arasındaki ayırım çizgisi çıkıyor hem tıpkı siyasi hayatta düzenli gibi toplumda da onlara bu şekilde bakmamıza yol açıyor. Lucas aslında burada e, mantıksal olmayan e, Aristoteles'in gördüğü bir öncelik e, arasındaki ayırımı e, net bir biçimde karşımıza koruyor. E, ve burada e, zamansallık Aristoteles e, ilkesinden hareketle e, aslında e, maddesel materyal dünyadaki da e, beraber derinde getiriyorum. acaba buradaki zıtlık, e, buradaki e, çelişki çok daha derin bir çelişki işaret etmiyor mu? Çünkü burada Aristoteles'teki e, zamansallık ayırımı e, yine karşımıza iki farklı zamansallığın e, karşılaştırılmasını çıkarıyor. Bu e, hem tarihsel süreçteki zamansallık var ve bunun karşısında da ideolojik zamanın içinde yaşayanların zamansallığı ve çok parçalara bölünmüş ters yüz edilmiş bir süreç, gerçekçi süreçten bahsediyoruz Eflatun duvari bir duvarda iki yazılar gibi karşımıza çıkıyor dolayısıyla da ee, aslında e, Avramsal olarak, teori olarak salın hiyerarşisini reddetme ihtiyacı karşımıza çıkıyor. <gülüyor> e, aktif e, insanlar e, bilinçli bir, bir, bir prosesin içinde e, bir takım amaçlarına hizmet ederek yaşıyorlar. Bir de pasif insanlar var. Onlar e, anların e, imgelerin e, birbirinin ardı ardına ardı gelmiş, üzerine düşünülmeyen e, silsilesi içerisinde yer alıyorlar. Bu parçalanmışlık, e, edebi parçalanmışlık zaman açısından acaba e, kapitalist bir cisimleştirme anlamına mı geliyor? Çünkü e, özgürleşmenin e, tarihsel e, bir anlatımına uzanıyor bu. E, kadınlar, erkekler, e, halklar olarak bir biçimde, zamanın içinde e, kendilerine özgü e, bir biçimde e, yaşayanlar var. Bir de onlara e, izin verilmeyen, boş zamanı değerlendiremeyen de kişiler karşı karşıya getiriyor. Bu. E, ve Flaubert'in e, bir diğer anlattığı güne tutmak lazım. Madame Bovary'i ee, bir kadının pincerin arkasından bakmasını anlatır. Sürekli birbirine benzeyen saatler geçer gün içerisinde dışarıyı hisser bu kişinin ve birdenbire bu tekrarı kıran bir olgu çıkar. Bu madem bu e, gününde aslında e, özgürleşmek isteyen işçiler var. Onlar da hayatlarını kazanıp e, hayal kurabilirlikleri, kitap okuyabilecekleri, ortak e, konuları bir araya getirebilecekleri Gelecekleri boş zamanları bekliyorlar. Şimdi ben, ben, e, aslında e, bazaktan bahsediyorum da, kitabında e, çalışma günü hem vücudun çalıştığı hem de zihnin çalıştığı e, hizmet saatlerinin özgürlük saatlerine dönüşmesini anlatan e, bir anlatımdır ve e, burada evet, şanslılar ve servet sahibi olmayanların e, e, günün her saatinde birbirlerinin karşısına çıkmaları ve hiçbir zaman karşısına başına bir şey e, gelmesi beklenmeyen kişiler bunlar. Yoksa bütün gün boyunca çalışıp gece dinlenebilecek kişileri bilemezdik. Bunlar herkesin ortak faaliyetlerini yürüttüğü anların anlatımıdır. Ortak faaliyetler askıyalımış, askıyalımış derken yani bir sekteye uğramış bu faaliyetler. Ama havada asılı kalıyor. Her zaman şöyle bir denge var. iki La farklı olasılık, e, Bir takım de, şeylerin de, e, aynı de, şekilde, de, şekilde de, tekrarlanması de, olasılığı ve bir de farklı bir şey olabilme de, olasılığı. De, olasılığı de, zamanı de, kendini bırakanlar de, ve zamanı yönetmek isteyenler de, buna da sahip de, de, Dolayısıyla bir, bir anlamı olmayan olaylar zaman içerisinde gerçekleşiyor ve özgürleşme tecrübeleri bu ortak alanı paylaşılan zamanı bölüyor ve tekrarlanan dünyadaki bu, bu olayları sekteye uğratıyor. Ve bu çelişkili ortamda kurgu aslında halkın devrimleri ve şey karşı çıkışı beraberini getiriyor. Ama kendi zamansal biçemleriyle birlikte dolayısıyla Föberci romanı aslında mutlu müziğini işittirir dese e, ve e, Madame Bovary kendisi sıkıldığı anlar pencereden bakarken aslında bunu anlatır ve bu e, hayal kurmanın e, zevki çıkar. Tabii çıkartır. ki en Bovary e, kişiliği aslında bu zamandan Demem, çıkıp kurtulabilmek, kaçabilmek ister. E, ve Bayan Dalloway'ın e, günü içerisindeki bir dizi e, olaylar yelpazesini de bu şekilde açıklayabiliriz. Septimus e, Warren Smith genç e, Septimus Warren Smith aslında yeni bir dinli mesajı, bir aşk ama mesajı e, karşımıza getirir. Bayağı Dalloway'ın organize etmek isteyeceği gece olmadan aslında kendisini e, akıl hasanesine göndermek isteyen doktordan kaçmak için camdan aşağı atlıyı kendini öldüren kişiyi anlatır. Bu genç Ada aslında e, sosyal bir düzenin kurbanıdır e, ve bir biçimde bir şiir, şair hayat yaşamak istemiştir ama ona yasak olan bütün koşulları istenmektedir. Ee, ve dünya sonrasında e, bilinçini yitirmiş kişilere de burada vurgu yapılır. Burga, aslında ortak bir zaman oluşturmuştur. Burada kişilikler, toplumu, tarihi, e, hep e, reddeden insanları karşımıza çıkarır. E, e, ve kendilerine öyle bir noktaya ilerler ki çıldırırlar. Zaten Virginia Woolf da akıl için kendini intihar etmiş bir kişidir. Ve bu uh, kurgusal soframız içerisinde o portre. Eee kenarında bunu <gülüyor> <uzun> görüyoruz <gülüyor> ve edebiyat <gülüyor> e, tarihsel <gülüyor> bir süreç içerisinde <gülüyor> bütün <marjlarının gülüyor> sınırlarını, e, <zorluyor. gülüyor> bu sınırlarını eee zorluyor. Bu ritim içerisinde <gülüyor> ...buna ayak uydurarak yürüyemeyenleri de bırakıyoruz. Kapitalist dünyada bir biçimde Marxist mantıkta... ...tarihsel bir yürüyüş... ...aslında bütün dünyanın devrimini, zaferini dönüşmüş oluyor... ...ve serbest nazara doğru giden... Servis pazarının zaferinin ilan edilmişlerden bir, bir yolu size gösteriyor. E, bütün bir toplum, e, artık daha fazla sayıda insan hep ortak dünyada köşeleri istilmiş vaziyetçilerde. Dolayısıyla bu bağlamda bana kalacak olursa edebi, kurgu da hakikaten ortak dünyayı e, düşündüğümüzde, hep yok olmanın eşiğinde olmuş, hep bir köşeye gitmiş, gitmiş insanları or. buluyoruz. Ve bu, bu edebi kurbuna özellikle bir, bir roman aklıma de geliyor. Edebiyatın kompleks, de kompleks de hallerini, de hallerini de e, de William Faulkner'ın ses ve de öfkesini de hatırlamak, de hatırlamak de isterim. De ve de burada eylemlerin kronolojisi de hakikaten de çok farklı biçimlerde tercih edilmiştir. E, Geriye gidişler vardır. Geçmiş, bugün vardır. Üç farklı bilinç düzeyinde bir anlatım gerçekleşmektedir bu zamanda. Ve aynı zamanda e, benci bir almak kişiye e, verilen söz vardır. Ama işte bu zamanın patlaması bu böyle bedavaya verilmiş Mesela, bir oyun değildir. Mesela, Aslında bir dayanışma bir vardır bir var. burada. Bu ıı, Ama, e, kişi romanının o ortasında merkezinde yer almaktadır. E, kendisinin üzerine ne düşüyorsa ondan kaçmak isterdir. Ve anlatıcı hiçbir şey değildir. Bir şey. Sadece bir sesdir. Dolayısıyla da alın seviyorum. Bu o zamanın bütünlüğü e, acının adaletsizliğiydi ve gezegendeki olan bütün her şeyin e, tek bir sesten çıkmasıydı. Şimdi bu anlatımdaki zamansal patlama aslında çığlığı anlatma biçimi. E, ve bu zamansallığın bütününde e, ses buluyor. Adaletsizlik de bir acı ile anlatılıyor. E, ve burada aslında bir yandan yazar anlatıp konuşamayanın patlamasını anlatıyor. Ve aslında tarihte yer aldığını düşünen kişilerin karşımıza konuş biçiminde de bir patlama var. Bu romanda Benji'nin erkek kardeşi Jason hesapçı bir kişi bir biçimde ee, bu o, ahmak kişiyi akıl hastanesine göndermek için sabırsızlanıyor ve bu romandaki zamana baktığımız zaman aslında dünya e, zamanlar mekanlar arasında uzaklaşmış olanları e, anlatıyor bize. E, dolayısıyla sözün paradoksu, susun geveze hmm. e, olgusu e, yazılı sözde romancı tarafından e, haykırışla karşımıza çıkıyor ve edebiyatın siyaseti e, hakikaten de e, siyasetin kapasitesini karşımıza koyarak e, vücut buluyor. Ve zamanın e, toplu bir biçimde adaletsizliği ve mutlaka e, acayip olmasını görüyoruz. Aristoteles hiç karşı konulamayacak satırlarında adaleti ve adaletlisizliği e, e, duyuruyor. E, kalede, Fransa'nın kale şiirinde bir dizi göçmen aslında ne paradoksal bir biçimde e, ağızlarının e, dikilip de e, susturmalarını anlatıyorlar. Ve burada e, e, Mevcut hakim medyanın güçleri sadece acının sesini duyuyorlar ve bence burada balık kurmak önemli edebiyatın hayata geçirdikleriyle siyasetin bir fiil hayata geçirdiği arasındaki bağ kurmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. des questions. Oh, On va prendre quelques okay. questions. I must. Bon, bon. I must choose. I must find it. Okay. What what channel you know? I think it's two. Two? No, bon. so. no. two? Two, Okay. C'est bon. siz mi sormak istiyorsunuz? Başka şöyle çünkü çok fazla soru soru ya yani çok aşırı derecede soralamayacağız. Açık oturum olduğu için. Yani 2 3 belki maksimum kısa olursa sorular 4 soru alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, size vereyim sözü. Size sonra son, üçüncü kişi de siz olun. Eğer kısa tutabilirsek sorulara çok memnun oluruz. Tabii çok teşekkür ederim. Bu modern edebiyatın ilk çağ mitolojisinden ilişkisi kurulabilir mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> Sanmıyorum. Evet, bir gerçekten romantik dönemde bir yeni bir mitoloji yaratma iradesi vardı. Doğru, mitolojinin sanki bir bakıma bir şiirsel biçim oldu ama aynı zamanda. E, bir e, bir halkın yaşantısının belli bir dönemdeki ifadesi olduğu düşüncesi de var dönemde. Evet doğru. Belli bir dönemde e, romantik çağda böyle bir e, yeni mitoloji düşleri kurulmadı değil. Ama e, çok da güçlü olduğunuzu düşünmüyorum o Ama her şeyden önce bunu e, yaman zaman zaman yeniden karşımıza çıkabiliyor yine. Mesela bir takım romancılar önemli romancılar hatta e, bir yeni mitoloji yaratmaya niyetlendiler. Mesela Medvi'li düşündüğümüzde Dick e, mesela eee belli romanı gerçekten bir bakıma biraz zavallı işte balina avcısı zıpkıncı kişileri ortaya koyuyor ama her biri bir yandan da sanki biraz e, prensler ya da krallar gibi de sahleniyor yani antik epopelerin kişileri gibi de ortaya koyuyor. yani o mobilik gibi bir romanda bu çok net ya da 20. yüzyılın bir romanı e, Brezilyalı romancı Gimareş Rosa'nın Diodorim attığı romanda da Yine biraz böyle antik epopeler, epik şiirler, rünesansın ortaya tekrar alınmış gibi var. Yani böyle bir irade var tabii modern edebiyatın bir kısmı biraz bir bakıma yeniden bir mitoloji yaratmaya niyetlendi. Doğrudur teşekkürler. Edebiyatta yeni bir zaman kurgulanması var. Peki gerçeklikte, gerçek yaşamda yeni bir zaman kurgulanması mümkün mü? Benden ne kadar olmamalı? Bir de şey yani zamanın kurgulanması eşeyle şey, ilgili, yani kapitalist sistemle ilgili yani kapitalist sistem değişirse zamanın kurgulanması, yani zamanı kavrayış biçimimiz, bit değişecek mi? Teşekkürler. Bu belki biraz geniş bir soru tabii. Şimdi benim burada söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, evet, öncelikle belki gerçekten edebi parçalanmayla belli özgürleşme hareketleri deneylerinin arasında bir bağlantı vardı. Bir takım kişiler belli bir zaman biçimine iş zamanı, üreme zamanı gibi zamanların işine hapsediliyorlardı ve başka bir zaman yaşamaya çalışıyordu. Yaratıcılık zamanı, dinlenme zamanı, eylem zamanı yaşamaya çalışıyorlardı. Evet bu tabi vardı. Doğru. Ee, özünde mesela mevcut durumu düşündüğümüzde de e, mesela bir yandan bir hakim anlatı var. Gerekli, zorunlu tarihi gelişim üzerine bir anlatı var. Ee, ve bu tabi kapitalizmin anlatısı bugün. Dünya pazarı, uyum gerekliliği, herkes uyum sağlamak zorunda. Uyum sağlamayan da ne yapalım? Onlar işsiz kalır, onlar göçmen olur, onlar kenara atılır, söylemi var. Ama bir yandan da gayet iyi biliyoruz ki çağdaş zaman aslında çok sayıda parçalmış zamanlardan oluşuyor. Çalışmayan, yarı zamanlı çalışan, kısmen eğitim gören, kısmen e, iş pazarında olan, kısmen sanatçı olan, kısmen çalışan insanlardan oluşuyor. Yani, yani bir e, somut gerçeklik var aslında. Yani sadece e, kendi e, zamanımızı kendi başımıza icat edeceğiz diye bir şey yok illa da. Bir Çoğunluk var burada. Çoğu parçalanmış çoğu zamanlar var. Ama bunun altında da gerekli e, gelişim adına bir genel söylem de var. Dolayısıyla farklı e, bu parçalanmış zamanı farklı yaşanma biçimleri de var. Mesela o kübay gibi hareketler, e, meydan işgal etme hareketleri, son yıllarda tanıdık bunları. Bunlar da kısmen buna bağlıydı. Yani bu zamanı e, belli bir anda ortak zamanı tekrar ele geçirme ve bu parçalanmaya karşı hakim zamana karşı çıkmalı, e, çabalı yani boş bir meydansa bu süpermarket evet. olsun zihniyette karşı çıkıştı bu mesela. Pardon bir saniye mikrofon size gelsin lütfen. Ee, konuşmanızın başında Suriye'nin tecehrizinden de bahsedildi. Bu hani fakir olma ve hani zamanı tam kullanamama veya boş zamanlı olmaması durumu ile Suriyeli mültecilerin durumu arasındaki benzerlikleri görebiliyorum ama aynı zamanda bir takım farklılıklar da var tabii ki. Yani bu Suriyeli mültecilerin aynı zamanda arada kalması ve hani bu çalışamama. Ve aslında çok zaman olma ama hayal kuramama durumundan bu edebiyatta bu konuda nasıl bir değişim görebiliriz? Bu tabii edebiyat tabi edebiyatı değiştirecek diyemeyiz bu durumun tabi ama şimdi bir yandan evet bu ekonomik göç sorunları ya da gerçek anlamda mülteciyle mesela çatışmalardan kaçanların dini, e, etnik çatışmalardan kaçan mültecilerin durumu farklı tabi. Ama yine bir dünyanın küresel mantığının bir parçası çünkü dünya size uyum sağlayın diyor. Tabi e, sonsuz farklı durumlar var insanların biraz zaman dışı kalıyorlar bir kısım insanlar ya da ara zamanlarda kalıyorlar ve tabii bu e, edebiyatı değiştirmeyecek edebiyatı değiştirecek de demek istemedim zaten ama edebiyat e, genel anlamda e, bu tür durumlara e, yansıttı geniş anlamda yani o, o anlamda bir biraz fazla kestirme gitmiş olabilirim belki ama yani bu ee, söz konusu romanlardaki söz konusu insanları ne yapalım tamarhane yolluyoruz başka yere mi yolluyoruz yani bu çok sık geliyor çok sık yani modern romanda hastane şey, tımarhane birçok bir büyük anlamda insanlar tımarhanede buluyor kendini. Lukaç Thomas Mann klasik anlatım romanları yazıyordu ama onun roman kişilerinin çoğu ya hasta oluyordu ya çıldırıyordu ya kendini hastanede tımarhanede buluyordu. Yani bu mekan dışı kalan insanların insanlar edebiyatta çok yer alıyor. Yani edebiyatı değiştirmiyor. Bu ama e, bir takım e, yeni edebi dokularla bütün bu yeni tecrübe biçimleri, yeni parçalanmış, kesilmiş hayatlar biçimleri arasında bir bağlantı var. Değişik zaman, değişik yaşam biçimleri arasında kalmış hayatlar arasında bir bağlantı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon lazım. Mikrofona konuşulunca duyamıyor tercümanlar. Mikrofona konuşması lazım. Ne yoksa bir <gülüyor> şey mikrofon oh. okay. okay. okay. okay. okay. pardon ben de araya giriyorum kusura bakmayın ama bir tutanıklık e, duyduğum büyük e, söylediklerine duydum hayranlığı ifade etmek istiyorum bu vesileyle şimdi büyülü e, dağda Thomas Mann'dan söz ettim madem Sonunda ee, Roma'nın ana kahraman, ana kişi hastaneden çıkıyor. Ee, yani oradan kaçabilen kişi o. Ama e, oradan kaçıyor ve savaşa gidiyor. Yani 20. yüzyılın tarihine en trajik haliyle giriyor. Ama tabi bu aslında Roma'nın bir partisi olmaktan çıkıyor ondan sonrası yani e, Lukac bunu yorumluyor mu bilmiyorum tabi ama e, aslında pekala e, şunu deyip bize şunu inandırmaya çalışabilirdi bu, bu da aslında e, büyük anlatının betimleme e, üzerinde iktidarın yeniden oluşturulma biçimlerinden biriydi diyebiliriz. Evet evet doğru doğru ama şimdi her şey rağmen şu da var. E, mesela, bir daha romanı hatırlarsam gerçekten bu romanda Lukaç büyük betimleme romanı olarak övülen romanda Lukaç tarafından ama bir yandan bu romandaki kahramanın e, hastanın e, kahramana aktarda en büyük e, ta, takıntı e, ateşiydi yani 36-37'ye çıktığı zaman hastalık tehdit ediyor. yani bütün roman bu ateşi çıktı çıkmadığı mesele üzerinde ki mi, minicik minicik Virginia Woolf'un Faulkner'in ortaya koyduklarından çok daha küçücük bir soru bu soru etrafında inşa edilmişti bütün roman yani şimdi bir de o var Et, etken tamam mı yani şimdi daha dağda tabi büyük mizansen de var yani aydınlanma taraflarla karşı arasındaki büyük ideolojik tartışma sahneleniyor aşk paranın iktidarına karşı mücadele edebilir mi sorunu var romantik yani, genç kızlar nezde falan ama çok haklısın bütün bunlar bir anlamda tamamen paradoksal bir şekilde marjinal hale getirilmiş o işte günlük hayatla ilişkin ve komik senin sözün ettiğin ayrıntı tarafından kenara itiliyor bütün bu şeyler. Son bir soru alacağız. Size verelim. Bu arada kalan sorular olursa açık oturup yine sorabilirsiniz. Teşekkürler. Sunum için öncelikle. Donc merci beaucoup d'abord pour cette présentation. E, parçalanmış zamanların zamanlardan bahsettiniz çağdaş insandaki. E, ancak bu okupay hareketlerinde ortak zamanın tekrar ele geçirildiğine dair bir şey söylediniz. E, bunun edebiyattaki yani şu anki şu son yüzyıldaki edebiyattaki karşılığı olarak nasıl ne düşünebiliriz parçalanmış zamanların karşılığı olarak. Çünkü 18. 19. ve 20. yüzyıldan bahsettiniz aslında. Ee, şu anda bunun hakkında bir yorum yapılabilir mi? Özellikle parçalanmış zaman konusunda, onun üzerinden. Şunu söyleyeyim. Yani bu konuda elimde bir örnek yok. Yani çağdaş romancı olup gerçek anlamda bu zamanı yani, kullanım biçimlerine, işte bu o, o yakın hareketlerdeki gibi o, zamanı kullanmaya ele alan romancı ne yok. Ben bunları, bu hareketleri biraz ufuk olarak ortaya koydum. Yani bu tür zamanı kullanma biçimine illa belli tür bir o, zamanı kurgusal kullanım denk düşecek demek istemedim. Yani benim farkım, düşüneceğim biraz farklı burada. Tabii belki bir arada bir Fark var muhakkak ee, belli bir şekilde e, 20. yüzyılın birinci yarısının edebiyatı belki e, sonuç olarak yaşadığımız durumlara belki e, bugün edebiyattan daha fazla cevap vermişti de diyebiliriz ama... Bu iddia tabii e, tamamen kişisel bir iddia. Ama şu, esas anlamda soru şu bence. E, ortak zaman meselesi. Yani her şeye rağmen e, meydanların e, hareketi e, şu. Bir ortak zaman var ve bu ortak zaman bu aktif insanlarla, pasif insanlar, çalışanlar, işsizler, öğrenciler, hiçbir şey yapmayan insanlar, aylaklar arasındaki zaman ayrımı düşüncesini ortadan kaldırıyor. Yani benim için bu e, Edebiyatın e, belli bir ortak zaman içinde çekip gidenleri bir arada tutma çabası. Yani benim için bu parçalanma, e, illa parçalanma iyidir anlamda demiyorum ama bu parçalanma e, bir bakıma e, bir şekilde bu e, farklı zamanlara cevap veriyor. Yani bu parçalanmış zaman ya da bu kazandığımız zaman, yarattığımız zaman, mesela meydan hareketleri yarattığımız zaman, bu zamanın kendi parçalanması ya da kendi tekilliği, özelliği, bu aslında hakim zamanın ya da hakim olanların uyum sağlanılması gereken zamanına itiraz etme biçimidir bu aynı zamanda.